İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki, imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki, imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile, Müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Bu ayetin geliş sebebi, hicretten sonra gizli bir görevle Mekke'ye gönderilen Ebu Merset'in başından geçen bir olaydır. Ebu Merced Müslüman olmadan önce Mekke'de yaşarken, Anak isimli bir kadını dost edinmişti. Görevli olarak Mekke'ye geldiğinde, kadın onu gördü ve beraber olmaya çağırdı. Ebu Merced İslam bana bunu yasakladı deyince, kadın, ''Beni eş olarak al.'' dedi. Ebu Merset, ''Resulullah'tan izin almadan bunu da yapamam.'' cevabını verdi. Medine'ye dönünce sordu. Bunun üzerine ait geldi ve kadın, putperest olduğu için kendisine evlenme izni verilmedi. Ehli kitap denilen Hristiyanlar ve Yahudiler gibi gayrimüslimler, bir Allah'a, aslı bozulmuş da olsa semavi bir kitaba ve peygamberlerine inandıkları müddetçe, müşrik, Allah'a başka tanrıları ortak koşan kafir sayılmazlar. Kur'an dilinde müşrik kelimesi, başta Arabistan putperestleri olmak üzere, aslı ilahi olan bir kitaba inanmayan ve inançları içinde şirk bulunan kafirler için kullanılmaktadır. Bu ayet, müşrik kadınlarla ve erkeklerle Müslümanların evlenmelerinin caiz olmadığını açık ve kesin olarak ifade etmektedir. Müslüman erkeklerin, ehli kitap, kitabi kadınlarla ve Müslüman kadınların da Ehli kitap erkeklerle evlenmelerinin caiz olup olmadığı bu ayetten açık olarak anlaşılamıyor. Çünkü ehli kitap grupları Allah inançlarında şirke sapmış olsalar bile tamamını müşrikler kategorisine sokmak mümkün değildir. Bu ayetin sükutla geçtiği konulardan Müslüman erkeğin kitabi kadınla evlenmesinin caiz olduğu hükmü daha sonra gelen ''Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde ''Size helaldir'' mealindeki ayetle açıklanmıştır. Delillerin farklı değerlendirilmesi ve yorumlanması sebebiyle bazı müçtehitler aksini söylemiş olsalar da dört mezhebin imamlarıyla evzai ve sevri gibi yine mezhep sahibi imamlar maide ayetinin Açık hükmünü benimsemişlerdir. Geriye bir konu kalmaktadır. Ehli kitaptan olan gayrimüslim erkekle Müslüman kadının evlenmesi. Bu evlenmenin caiz olmadığı hükmünde bütün İslam alimlerinin müçtehit ve müfessirlerin ittifakı yani icma-ı ümmet vardır. Bu icmanın nakli, vahye dayanan delili, ayetler ve uygulamadır. A- Ehli kitaptan olan gayrimüslimlerin de büyük bir kısmında şirk vardır. Ayet bu bakımdan onları da içine almış, maide ayeti kadınlarıyla Müslüman erkeklerin evlenmelerini caiz kılmış, bu ayetin hükmünden onları istisna etmiş, fakat Müslüman kadınların kitabi erkeklerle evlenebileceklerini söylememiştir. Şu halde yasağın bu parçası devam etmektedir. B- Mümtehine suresinin 10. ayetinde Medine'ye göçüp gelen ve sığınan kadınlardan mümin olanların kafirlere geri verilmesi yasaklanmış ve ne bunlar onlara ne de onlar bunlara helaldir buyurulmuştur. Gerçi burada kâfirlerden büyük ihtimalle Mekke müşrikleri kastedilmektedir. Ancak kullanılan ifade manası daha kapsamlı olan kafirdir ve bu ifadeye göre kafir erkekle Müslüman kadın evlenemez. C. Tegabün suresinin ikinci ayetinde iman bakımından insanlar mümin ve kafir olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Buna göre ehli kitap olan Hristiyanlar ve Yahudiler de kafirdirler. Mümin kadınları kafirlere geri vermeyin. Bunlar onlara helal değildir. Ayetine göre hiçbir kafire Müslüman kadın verilemez. d. İlgili naslar, kafirlerin Müslümanlar üzerinde hakim, üst reis, hükmedici olmalarına engeldir. İslam aile hukukuna göre ailenin velisi ve reisi erkektir. Erkeğin kafir olması halinde mümin kadın onun emri ve yönetimi altına girecektir. e. Örnek devirlerden günümüze kadar uygulama da böyle olmuştur. Gayrimüslim kadınlarla Müslüman erkekler evlenmişler ancak kitabi de olsalar gayrimüslim erkeklerle Müslüman kadınlar evlenmemişlerdir. Aile reisinin erkek olması ve tarih boyunca fiilen de ailede erkeklerin egemen bulunması, hem kadının hem de çocukların dini hayatlarını etkilemiş ve etkilemektedir. Kitabi olan bir kadının Müslüman bir erkekle evlenmesi halinde, kadın Müslüman olmazsa kocası onu İslam'a zorlayamaz. Çünkü dini bunu engellemektedir. Ancak çocukları Müslüman olurlar. Bu husus, hem erkeğin ailede ve bu gibi konulardaki tercihlerde önceliği ve hakimiyetinin tabii sonucudur. Hem de hukukun belirlediği bir haktır. Çocuğun dini babasına tabidir. Aile reisinin gayrimüslim olması halinde hem kadının dini hayatı tehlikeye düşecek hem de büyük bir ihtimalle doğacak çocuklar gayrimüslim olacaklardır. Hak dini inkar edenlerin İnsanları ateşe çağırdıklarının burada hatırlatılması da konuyla yakından ilgilidir. Bir dine inanan, başkalarını da o dine girmeye çağırır, batıl bir dine çağırmak demek, ateşe çağırmak demektir. Dine davette, dinle ilgili tebliğ ve eğitimde güçlü olan etkili olur. Ailede erkek daha güçlü ve hakim olduğu için eşini ve çocuklarını da kendi dinine girmeleri konusunda etkileyebilecektir. Bu ise onları ateşe çağırmak demektir. Ayet, İslami toplum hayatında değerler tablosunu oluşturan kaidelere de temel teşkil etmektedir. Bu tabloya göre üstünlüğün belirleyici şartı iman ve takvadır. İmanı olmayan, imanı olandan üstün, iyi ve hayırlı olamaz. İmanlılar arasında da Takvası olanlar, olmayanlardan üstün, değerli ve hayırlıdırlar. Bu değer sıralamasını, renk, dil, tahsil, mevki, soysop, rütbe, diploma, servet, etnik aidiyet, dünya hayatını kolaylaştıran hizmetler ve icraatların sahipliği gibi unsurlar değiştiremez. bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an yolu eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren